94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Timuçin Oral. Ben Şenolay'la merhaba, Teknik Masa'da da Barış Demirer var. Twitter hesabımızı hatırlatalım, etsanat6tireuzun. E-posta ee, e hesabımızda e sanatuzunilhamsonsuz.gmail.com Önceki programlarımıza Açık Radyo sitesindeki kayıt arşivimizden ulaşabilirsiniz. Ee, bu linki de Twitter hesabımızda bulabiliyorsunuz. Geçen programda yaratıcı sanatçıların hastalanmaları durumundan bahsetmiştik. Bugün yine yaratıcılık ve psikopatoloji konusuna yine daha başka başka bir açıdan bakacağız. Yaratıcılığı tetiklemek mümkün mü diye soracağız. E, mümkün tabii yani daha doğrusu iki türlü bakacağız. Bunlardan bir tanesi, bu sanatçılardan bir tanesi ya da bir grubu bir madde alarak keyif verici bir madde olarak ya da algılarını değiştirmeye defleyen bir madde olarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ya da değiştirmeye bazıları da zaten kullandıkları ilaçları örneğin ortadan kaldırarak buna bir değişikliğe sebep olarak yapmaya çalışıyorlar böyle iki tane Brian var mesela evet kim bu iki Brian bu iki Brian'dan bir tanesi Brian Charnley 1949'da e, <gülüyor> Londra'da doğmuş sanat okumuş bir e, ressam. E, 1969'da ilk kez şizofreni tanısı almış. 71-77 arasında çok sayıda yatış ilaç kullanımı EKT uygulamaları var. EKT derken elektroşok elektro şok tedavisi diyoruz, bilinen, değil mi? Bilinen elektrokombüsiyif tedavi. Evet. 1982'den sonra yaşamının rüyalarını, ruh hallerini ve şizofreniyi anlatan resimler yapıyor. Son çalışması otoportre serisi ile çeşitli dozda ilaç etkilerini anlatıyor ve e, maalesef aslında bu biraz hazinde bir e, son çalışma. Çünkü e, şöyle yapıyor Brian e, 11-16 Nisan civarında 1991'de. İşte çeşitli şey işte, ilaçlar alıyor. 3 mg flupentiksol, 50 mg amitriptilin alıyor ve işte çok uyuyorum falan diye yazıyor. Sonra bunları kesiyor ilaçları. Kestikten 4 gün sonra e, çizdiği resmin altına çok paranoid. Üst kattaki aklımı okuyor, arkamdan konuşuyor. Büyük tavşan kulaklarım var, şaşkınım, vahşi bir hayvan gibiyim, Aşır, e, seslere aşırı duyarlıyım gibi bir not düşüyor. Sonra işte işte bu ne zaman mesela 20 Nisan'daysa 23, 24 Nisan'da, 25 Nisan'da böyle resimleri var. Sonra ondan da bir hafta sonra bu kez daha soyut bir resim yapıp altına zihnimde fırtınalar patlıyor diyor. Hakikaten portre parçalı, kendisini sahnede ve yalnız hissettiği bir, res, bir resim çizdiği görülüyor. Yabancı büyülü bir güç sigara içersen büyük bir felakete sebep olacağımı hissettiriyor bana diyor. Hmm. Bundan da bir hafta sonra e, kendini çiziyor bir mavi e, tablo bu. Hedef tahtası gibi bir şeyin ortasına kendisini koymuş. Alnına da ayrıca bir hedef tahtası koymuş. Ortasında soru işareti olan. Kendimi insanların vahşetinin hedefi gibi hissediyorum. Neler oluyor? Bir kıza intiharı anlattım. Gerçek bir lisanım yok sadece donuğum diyor. Bundan yine bir hafta sonra e, kendi portresi yine ve başı e, al, alın kısmı kocaman bir ağız gibi oradan dışarıya dişler ve dil çıkmış. Aklım ağır derecede düşünce yayıyor elimden hiçbir şey gelmiyor her şey isteğim dışında e, bunu işte beynimi korkunç bir ağız gibi çizerek özetledim. Ondan bir hafta sonra çizdiği portre bu sefer yine a, bir, alnında bir ağız var. Her şey mavi, mavi bir Hı -hı. tablo. Her şey mavi çünkü depresif hissediyorum diyor. İşte sonra bir hafta bir sonrası, bir hafta sonrası şeklinde ilerleyen e, resimler var. E, Haziran sonuna gelindiğinde artık şizofreninin asıl görüntüsüne en yakın hissettiği an diye tanımladığı bir an var. Sopalı adam Hı -hı. var orada bir Hı -hı. tane. Bir kırmızı hayvan var resimde. Bunu paylaşalım Twitter'dan. Evet. Bir otoportre gibi ama aslında otoportre gibi de değil. Yine daha çok bir soyut resim. acı hissetmeden düşünemiyorum. Kontrolle özdeşleşince delice girişimlerim oluyor. Hislerim var sanırım içindeki korkuya dönüştü diyor ve bu aşağı yukarı işte Temmuz ortasına kadar bu şekilde sürüyor ve maalesef 19 Temmuz'da kendini asarak yaşamının son veriyor. Trajik evet, bir. Resimlerini bu öyküyle birlikte izlemek evet trajik ve ilginç oluyor. Bu Twitter hesabımızdan bunları paylaşıyoruz ama şu anda bakamayanlar için brianchenley.info evet, adresinde, adresinde hepsi peş peşe görülebiliyor. Evet. Bir 40... Brian daha var değil mi? Brian Lewis Saunders, 1969 Washington doğumlu performans sanatçısı. Videograf ve performans şairi olarak tanımlanıyor. Bu sanat dallarını ben... İlk defa Brian Lewis Saunders'a bakarken hmm, duydum. Sergilediği işlere farklı adlar veriliyor. Hmm, trajik sanat performansı ve stand-up trajedi de diyor kendisi. Stand-up trajedi en güzel olur. Evet, stand-up komedinin <gülüyor> tersi değil mi? Evet. 30 Mart 1995'te her gün bir oto portre yapmaya başlıyor. Toplam 8000 tane yapıyor. Hepsi aynı boyda. 21,59 cm e 27,94 cm. Parmak izleri, taneleri ya da DNA'lar gibi her biri birbirinden farklı. Brian Lewis Sanders'ın nesi var? Ee, şimdi onun nesi olduğu karışık. Çünkü aslında bir adı konulmuş bir rahatsızlığı yok. Fakat yaptığı işler sonucu bence kendisini hastalandırmayı başarıyor diyebiliriz hmm. bir, bir hastalık olmamakla birlikte çünkü 2001'de bir, bir, bir çılgın projeye girişiyor işte o tuhaf bir şey 11 gün boyunca bir toksik madde ya da ilaç alarak kendi portresini çiziyor ve değişmiş algısını yansıtmayı deniyor hatta şöyle diyor ona Yüzlerce yıldan beri sanatçılar çevre, çevrelerindeki temsillerine kendilerini katıyorlar. Ben tam tersini yapıyorum. <gülüyor> Çevreme kendi temsillerimi ekliyorum. Bu benim sinir sistemime daha iyi geliyor. Ee, hatta işte o arkadaşı onun işini sonsuz biçimde yeniden yapılan otootopsi diye tanımlıyor. Evet otootopsi de güzel oturuyor bence işlerine <gülüyor> de bakın <gülüyor> evet. ya. Otoportu değil de otootopsi demek daha iyi galiba. Onun da aslında bir e, Twitter'dan paylaşıldım. E, Brian Lewis diye bir e, resmi sitesi var. Orada da bütün bu hikayeler anlatılıyor. E, enteresan otoportre konuları var. Anksiyete kör, <gülüyor> birinci renk ayları, aşk, doğa, duyular, kinestezi falan gibi isimleri olan ilginç bir şekilde e, şeyleri çiziyor. Ee, ...mesela testi testlerini kartlarını e, yeniden resimliyor. Çok e, enteresan bir dışa vurum bu ve çok e, hoş da bir deneme. Yahut e, TAT diye bir test vardır. Dematik App Perception testlerinden böyle bir takım belirsiz hikayeler vardır. Kişiye gösterilir, onu oradan bir hikaye, hikaye yazarak, evet bir, bir yansıtması, kendi içindekini bir projeksiyon yapması istenir. Ee, mesela oradaki bir e, kartı çok enteresan bir şekilde yorumluyor. Politik bir yorumda getiriyor bunları da. Yine paylaşırız e, Stalin'in UFO'ların falan içinde olduğu, kendisinin de içinde olduğu bir şey. Bu çılgın proje asıl. Evet. Enteresan. Neydi o çılgın proje? O, <gülüyor> hakikaten çılgın. Çünkü 11 gün boyunca insan her gün bir değişik ilaç alır mı? Bir gün... Bir antidepresan sertralin, bir gün bir antipsikotik ketiyapin, bir gün bir e, e, yatıştırıcı alprazolam, bir gün e, dextroamfetamin, bir gün metamfetamin. Uyarıcı Kanabis. bunlarda değil mi? Evet, kimisi uyarıcı. K kokain, morfin, eroin. E, bir gün iki şişe öksürük şurubu alıyor. Hmm. E, e, mantar yiyor. DMT alıyor, LSD alıyor, uçucu alıyor. Sigarayı bırakıp... <gülüyor> en güzeli bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki ay sonra aniden nikotin sakızı çiğniyor. Evet. Ee, ve bunun sonucunda çizdiği otoportreleri var. Ee, hakikaten e, görünmeye değer. Onları da parçalar halinde içtiyse birkaç örneğini aslında o web sitesinden bulmak mümkün ama... E, paylaşabiliriz. Çılgın bir proje gerçekten Çılgın ve proje. eşsiz bir proje evet. değil mi? Onun içinde en renkli olanı da LSD. E, LSD demişken. LSD demişken e, LSD e, baş harflerinden oluşan meşhur Beatles parçasının Lucy in the Sky with Diamonds'ı dinleyelim. <gülüyor>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 Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Plasticine plastocine pauses with looking glass ties. Suddenly, someone is there at the turnstile. The girl with Go by 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Losing the Sky with Diamonds'ı dinledik Beatles'dan. Çünkü e, madde veya ilaç kullanımının sanat üzerindeki ya da kullanırken bırakmanın Sanat üzerindeki etkilerinden, Etkileri, görünümlerinden Algılarımızı nasıl değiştirdiğinden dem, Yaratıcılığımızı nasıl arttırdığından evet. Veya değiştirdiğinden konuşuyoruz Tabi algı, yaratıcılık Madde deyince hepsi bir araya gelince Aldı Sakslı geliyor akla evet. Onu anmadan olmaz Hmm, doors of Perception. Doors of Perception. 1894 doğumlu İngiliz yazar. Romanları ve denemeleri var ama bir sürü alanda edebiyat eseri vermiş. Kısa hikayeler, şiirler, gezi yazıları gibi. Brave New World, Jester Yeni Dünya romanını en çok biliyoruz ve başyapıtı kabul ediliyor. 1932'de yazılmış. Ama bugün konuşacağımız şey konumuzla ilgili olduğu için e, bu açıdan önemli eseri bir denemesi... Algının kapıları, algı kapıları diye de çevrildi. The evet. Doors of Perception. Adını William Blake'in Cennetle Cehennem'in Evliliği şiirinden e, alıyor. E, i̇lk olarak 1964'te basılmış. Uzun değil, 63 sayfalık bir kitap. E, 1953'te bir Mayıs günü öğleden sonrasında Huxley'in yaşadığı Meskal'in deneyimini, tribini anlatıyor. ...diye geçiyor kaynaklarda... ...bu maddenin etkisi altındayken... ...kendi tabiriyle saf bir estetik... ...duygusu olarak tanımladığı halden... ...kutsal görülere... ...dek yaşadığı çeşitli görülleri ...tanımlıyor... ...bu deneyimin onun üstünde bıraktığı sanat ve dinle... ...ilişkili yansımalardan da bahsediyor... ...yani algısında bir yerlere... ...dokunulmuş ve bir takım kapılar açılmış... ...daha önce algılamadığı şeyleri algılamış... ...öyle mi anlamalıyız... Yani tam öyle midir onun adını koymak zor. Çünkü daha önce hiç algılamadığı şeyler midir orası tartışmalı. Ama ciddi bir değişiklik oldu ve bir ilüzyon, bir yanılsama oldu muhakkak. Bunu uyarıcılar daha çok yapıyor. Burada söz konusu olan şey meskalin. Meskalin, trimetoksifenil etilamin Daha çok o peyote ile çok meşhur olmuş bir kaktüs türü değil evet, mi peyote Carlos Castaneda'nın mancaraları Meksika yerlilerinin Peru yerlilerinin kullandıkları bir şey o kaktüste bulunuyor San Pedro kaktüsünde Peru'da da var dediğim gibi dini törenlerde çokça kullanılmış 6000 yıldır hala da kullanıyor Orta Amerika ve Güney Amerika'da evet. değil mi yerliler tanıdığım arasında. insanlar var Peru'ya gidip hmm. peyote almış ve aslında bir e, halüsinasyon yaşamış. Halüsinojen e, bir madde. Halüsinasyon tıkı, ne demek tam gibi. olarak? Halüsinasyon aslında olmayan bir şeyin görülmesi demek. farklı bir şey. Duyulması demek ya da algılanması demek. Yani bir kokuysa koku halüsinasyonu. Yok aslında. Eşitsel, ve evet, olmayan bir şeyi ama varmış gibi algılıyor. İllüzyondan farkı, ilüzyon var olan bir şeyi olduğundan farklı görmek meselesi. E, LSD ve psilosibin evet. gibi. LSD, nesterjik asit dietilamit, e, psilosibin de öyle. Onlar da uyarıcı ve dolayısıyla bunun sebep oluyorlar. Hatta çok meşhurdur e, trip meselesi. Trip, evet. LSD gruplar halinde kullanılır. Kullanıldığı Hı. zaman e, hep birlikte, e, hep birlikte hallucine oldukları için bir yolculuk gibi oluyor bu ve bir rehber eşliğinde bu yolculuğun yapılması gerekiyor onun için trip deniyor onun için bu kötü yapıldığında da bad trip deniyor günümüzde bad trip triplere gelmek falan... gibi bir hmm. günümüz diyeleşmiş yer, şey yerleşmiş oradan var. trip atmaya kadar geldi o o aslında evet bir farklı bir ruh hali içinde olmak ve bunun bir yolculuk gibi yaşanması. Peki bir e, kafayı açmak diye de bir terim var bu sanki bir algılarımızı açıyor. Bir algılar var bir yerde biz onları tam algılayamıyoruz bir, bir şeyler var ve bu açıyor önündeki engeli kaldırıyor gibi açmak lafı doğru bir şey mi burada? Vallahi değil esasında çünkü bir filtre mekanizması var beynimizin bunu daha önce de konuşmuştuk ee, çevreden gelen uyaranları alıyor sınırsız uyarıyı mecburen filtre filtre ilip, e, hani ne kadarı gürültü ne kadarı gerçek uyaran ayıkladıktan sonra e, çalışabilir hale getiriyor bu filtreyi ortadan kaldırırsak <gülüyor> evet açılmış olur ama bu impuls bombardımanı altında sağlıklı ve düzgün bir şey çıkarabilmek aslında mümkün değil. Hani bir girip çıkmak, bir bakıp gelmek <gülüyor> gibi şeyler e hoşça gidiyor. Bir bakacağım. Evet ama bu adı trip işte o kadar kolay gidilip gelinmiyor. Üstelik bad de olabiliyor trip. Algının kapılarına dönersek o zaman e, 1952'de... Humphrey Osmund e, meskalinle ilgili bir psikiyatrist Osmund ve meskalinle ilgili şizofrenide kullanımıyla ilgili deneyler yapıyor. Bir takım araştırmalar yapıyor. Meskalin alkol bağımlı ve depresyon tedavisinde de kullanılmaya çalışılmış olmamış. E, Osmond'un bir makalesini okuyan hakside de bundan çok etkileniyor ve ona bir mektup yazıp deneylerinde denek olabileceğine gönüllü olduğunu söylüyor e, ve şöyle diyor beynimizin aslında bir ...var gibi yani bir kapakçık gibi çalışıp... ...bilinci kısıtladığını, sınırladığını düşünüyorum. Ve belki de meskayenin daha büyük bir farkındalığa... ...daha büyük bir farkındalığa erişmemizi sağlayabilir. Buradan hareketle e, bu deneye evet, gönüllü oluyor. Evet. De. E, ego, hatta madde kullanarak egonun engellerini yıkabiliriz... ...ve ruh, ruhsal aydınlanmaya da bu, giderek buradan... E, ...saf bilgiye erişebiliriz diye yazıyor. Tabii tek sorun ortada ego kalmadığı için... Hani benlik diye bir şey darmadan olduğu için saf Bilgiyi bilgiye nasıl? kim götürecek bizi? O kısmı karışık yani onu onu ihmal ediyorlar. Yani sanıyorlar ki hiçbir şey bozulmayacak sadece çevredeki algılar değişecek. O biz burada sağ salim yürüyeceğiz. Halbuki öyle bir şey yok ego sınırlarını dağıtırsanız. Ortaya çıkan şey psikoz yani neyin gerçek neyin gerçek olmadığını ayırt edemez geldiğinizde kaybolmuşsunuz demektir. Daha sonra <gülüyor> Huxley'nin e, aynı aydınlanmaya dua etmek ya da meditasyon gibi başka yollarla da ulaşabiliriz dediği de kaydediliyor zaten. E, sonuçta Algın'ın Kapıları okumak için ilginç bir kitap o öğleden sonrasını anlatan evet. deneyimini anlatan. Meditasyon ve diğer yollar daha iyi tabii sonuçta. işin içinde kimyasal bir şey yok. Hı hı. Beynin... Ama yolculuk bozan. var. Yolculuk var. Evet ama egonun hizmetinde bir yolculuk o. Şimdi burada yine bir müzik arası verelim. Adını Doors of Perception'dan alan müzik grubu The Doors'un Not to Touch the Earth parçasını dinleyelim. Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run. And you're the one I want to come. To touch the earth not to see the sun nothing left to do but run run run let's run let's run house upon the hill moon is lying, 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun ilham Sonsuz programındayız. The doğrudan Not To Touch diye örtü dinledik. Hastalanan sanatçıların hastalığını, e, hastalığının alkol madde kullanımıyla artması, azalması, tetiklenmesi meselesini konuşuyoruz e, bir yandan da. E, daha çok şimdiye kadar uyarıcıları konuştuk. Ama e, alkol de bu arada sayılır miktarda yer tutuyor bu yaratıcılık meselesinde Ülkemizden de iki tane i̇ki önemli tane, örnek var evet. konuşacağımız. Onlar da üstelik Koğuş arkadaşı Neyzen Tevfik ve Fikret Mualla. Evet aynı hastanede aynı odada. Yatmışlar evet. E, Fikret Mualla ile başlarsak onun meşakkatli geçmiş bir yaşam öyküsü var. E, Fikret Mualla'ya bir program ayıralım bence. Evet. Konuşuruz onları sonra yine ama alkol hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Paranoid bir takım özellikler de var yer yer. Fakat hem Feride günün hem de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretmeni olan ressam Orhan Cebrailoğlu'nun şöyle bir tespiti var. Onun paranoya belirtileri gösteren ruh yapısının izlerini hiçbir zaman resimlerinde görünmediğini, ele aldığı konuların ve onları ele alış biçiminin paranoya ...paranoyak psikoz veya etkisinde yaşanan bir yaratıcının fırçasından çıkmış olamayacağını ifade ediyorlar. Şimdi tabii bunu ne kadar görmek mümkün bilmiyorum ama şu tespit çok önemli. Psikotik bir yani gerçeği değerlendirme yetisi bozulmuş bir insanın eserleri değil bunlar. Hatta San An hastanesinde çizdiği resimler için bunlar söylenemiyor. Hatta bunu da bir paylaşmıştım tekrar paylaşalım. Twitter'dan ...o resimler hala şu anda... ...Amerikan Hastanesi'nin... ...Operation Room Sanat Galerisi... ...diye bir evet, sanat galerisinde evet. sergileniyorlar. Şimdi bir yandan bu paranoid tutum... ...ve alkol kullanımı hep sorun olarak var. Fikretim hala işte babasıyla da... ...ilişkileri sorunlu. Berlin'e gidiyor. Berlin'de Berlin yıllarında... ...arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Çok fazla miktarda alkol kullanımı, kullanımı var. Hmm, bin, bu iki dünya savaşı arasında yaşıyor... Birinci Dünya Savaşı, sonrası Berlin'in, İkinci Dünya Savaşı yıllarının Paris'i gibi bir yaşantısı var. Berlin'deyken ilk alkolle ilgili e, sıkıntılar başlıyor. Hastaneye yatırılıyor. Sonra e, Türkiye'ye gelince Almanya'daki e, tedaviyi gerekçe gösteriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı iş için başvurduğunda... E, Diyorlar bakanlık ki işte belge bak istiyor, bakanlık değil mi? belge istiyor yani senden önce hastanede yattın bize bir belge getir akıl sağlığın yerinde mi diye Bakırköy Hastanesi'ne sevk ediliyor hastaneden sağlıklı diye bir rapor alıyor e, veriliyor yani bu da aslında Bakırköy Hastanesi her zaman çok güvenilir olduğu için raporlar konusunda o dönem demek ki alkol kullanımı dışında herhangi bir hastalığı Olmadığını yok gerçekten gösteriyor. net bir şekilde bu bunun kanıtı bence. Galata'da bir meyhanedeyken sarhoşken atı, Türkiye hakaret ediyor tutuklanıyor B bir bu yüzden hikaye var. evet o da sonra konuşacağımız bölümde kalsın evet. e, Fikret Adil ile arkadaşı Bedir Rahmi onu kurtarmak için geçmişte hastanede yattığını söylüyorlar ve bunun üzerine Bakırköy'e götürülüp yatırılıyor muhtemelen... polisin elinden alıp <gülüyor> <gülüyor> Bakırköy'e geldi evet, muhtemel bir adli vaka haline geliyor adli vaka olunca işte sorgulanıyor yaptığı ce ceza ehliyeti var mı yok mu muhtemelen ...diye bir şey işlemiş olmalı. Yedi ay yatmış Yedi o yatmış. dönemde değil mi? On, onunla yani bir mahkeme kararı var mı onu bilmiyorum o dönemde ama... ...uzun bir süre yatmış. Yattığı sırada 27. serviste Neyzen Tehvik'le aynı koğuşta işte o sırada. İlginç bir hastalık olmuş. Hatta değil. Orhan Koloğlu'nun Fikret Muhalla bir garip kişi kitabında... Nezenin söylediği çok hoş bir söz var şeye. On oradan alınmış. Evet Fikret Muhalla'ya diyor Evet. Mi? Ee, ne diyor? Şöyle diyor işte böyle evlat bizleri böyle ara sıra kızağı çekip tamir ediyorlar. Herkese Allah Kerim, Fikretle bana da Fahrettin Kerim değil mi mualla? <gülüyor> Çok güzel. Fahrettin Kerim o sırada e, Bakırköy e, Hastanesi'nin başhekimliğini ve daha sonra da Evet. Yeşilay başkanlığını yapıyor, yapıyor. değil mi? Yapıyor sonra İstanbul, İstanbul valisi, Valiliği belediye ben. başkanı hatta alkolü de çok karşı onu da yasaklatıyor filan gibi şeyler de var. Sağlık bakanı oluyor. Sağlık bakanı oluyor hatta o dönem çıkan bir, bir rakı şişesi var kısa boylu olduğu için <gülüyor> <gülüyor> akşamcılar intikamlarını o şişeye Fahrettin Kerim diyerek. Adını vererek alıyorlar. Alıyorlar. Hatta halk mini mini valimiz ne olacak halimiz kalıbıyla biliniyor filan. Fahrettin Kerim tabi Mazhar Osman'dan sonra Bakırköy'ün önemli başhekimlerinden bir tanesi daha. Nöroloji ağırlıklı çalışan birisi. Sonra neyse bu zaman süresinde şey yapıyor Paris'e gidiyor Fransa'ya Fikret Muhanne'la Picasso ile tanışıyor. Hatta Picasso onu bir resmini ediyor diyor. O da Picasso'ya bir resmini ediyor evet. diyor. Fiyan onun da ayrı bir hikayesi var. Ama alkol sorunu sürüyor değil sürüyor. mi? Sürüyor evet. Ee, yani hayali arkadaşla konuşacak kadar alkollü. Arada resimler de yapıyor ama... Orada bu burada olay çıkarıyor. çıkarıyor. O Alkolün etkisiyle bir e, alkol paranoyası dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Hmm. Eskiden öyle denilirdi. Alkole bağlı bir... Ezeyan'da bozukluk tablosu hatta aynı apartmanda oturduğu polisin kendisini takip ettiğini düşünüyor. Gidip onun evine giriyor, masasının üstüne dışkısını yapıyor filan. Ama her gün aynı apartmana giriyorlar. O da şanssız bir durum. Sonra da alıp adamı tabii bu kez e, sen an hastanesine yatırıyorlar. E, bu sırada bir e, sanat simsarı Dina Wienery, Wierney e, onun hayatına giriyor. Polisi de ikna ediyor, bu adam büyük sanatçıdır diye. Böylesi tiplerde ölçüsüzlüklere rastlanabilir diyor gidip polise, evet. değil mi? Bizim evet. konuştuğumuz ne, ne şey. Hoş, değil mi? <gülüyor> çok tatlı. Evet, evet. Yani o, o sanatçıdır, dokunmayın ona diyor. Ve sınır dışı edilme kararını geri aldırıyor. Geri aldırıyor. Bir süre hastanede diyor. Sonra onun işte bir sergi yapıyor. Sergi çok başarılı oluyor. Sergideki tablolar satılıyor ama fikret man'a hakkımı alamadım ...deyip kadına da bozuluyor, araları açılıyor yolları ayrılıyor 56'da evet. yeniden hastane yatıyor bu sefer başka bir hami devreye giriyor Madame Angley evet. e, ve ona sahip çıkıyor onun desteğiyle alkolü azaltıyor eserler üretiyor onun evinde yaşıyor uzun bir süre ama alkolden de tam kopamıyor, kopamıyor evet ve 67'de de yaşamını kaybediyor e, şüphesiz Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ressamlardan bir tanesi aslında onun aynı dönem yatan Nezinin Tevfik de aslında enteresan ve benzer bir öyküsü var. Neyzen biraz daha yaşlı tabi. 1879 Bodrum doğumlu o. 53'te İstanbul'da ölmüş. Epilepsi e, hastalığı var. Çok yoğun alkol kullanımı var. Çok ünlü insanlarla tanışıklığı var. E, Tokatizade Sadeş, Ekip, Şahireş, Ref, Mehmet Akif Ersoy. Ki Mehmet Akif Ersoy e, önemli bir e, isim o tarihte. E, çok ee, Uşak İzade, Halit Ziya, Ahmet Rasim, Tevfik Fikret, Tamburi Cemil, Yunus Nade, Udi Nevres, Hacı Arif Bey filan. Ee, Özdemir Asaf'ın güzel bir lafı var da. değil mi? Söyler misin? <gülüyor> ee, bütün metrelerin ve santimlerin, bütün kiloların ve gramların, bütün rakıların ürkütüyor adam. Öyle korkunç içiyor ki içtiği zaman böyle tanımlıyorlar. İlk da... kez 44'te evet. yatmış Bıkırköy'e. Kırklardan itibaren ölene kadar da sık sık yatıyor hatta 21. serviste bir kovuş onun çalışma odası gibi kullanıyor Tahsis ediliyor o zaman Doğru hatırlıyorsam hatta o karyola demirlerinden yaptığı bir ney ya da müzik aleti var o bile var yani böyle bir enteresan hikaye İki de kitabı var bir tanesi Azab-ı Mukaddes diğeri Hiç ee, evet. o hiçte insana benzemeyen Tanrı'yı inkar edeceksin ortaya çıkan boşluğu insanla dolduracaksın Tanrı'yı içine alacaksın içindeki Tanrı artık senin vicdanındır senin canındır senin gibi acı çeker acıların toplamıdır aşk yolunda yani Tanrı yolunda yürürken çekeceğin acı seni terbiye eden temel öğretmendir hiç görünmeyen yanımızdır batıni ve iç yanımızdır gönül ve vicdan yanımızdır hiç yanımızdır bir vicdandır Kendini kendi gönlünden yeniden doğurtman gerekiyor. Bunun için önce yok olman gerekir. Çok güzelmiş. Bu. Tasavvufla çok e, ilişkili tabii Neyzen Tevfik. Mevlevi aynı zamanda. E, bir çok deklarşi. kere o da bırakıyor içkiyi, i̇çkiyi değil mi? İçkiyi <gülüyor> çok defa bırakıyor. Evet Böyle bir gel gitler var Derler hayatında. Derler ya bırakmakta sorun yok. Bir, bir sürü kere bıraktım gibi evet. bir durum var onda. Baya 5-6 ay içmediği, kütüphaneye kapanıp e, mütemadiyen kitap okuduğu, ...dönemler var ama evden çıkıyor dolaşayım diye... sonra sarhoş olarak geri geliyor. <gülüyor> ee, yara bere içinde döndüğü vakitler çok. Neyzen'in bu içkiyi bırakıp... ...başlamaları birçok insanın... ...dikkatini çıkıyor. Mesela bir tanesi... ...Mehmet Akif Ersoy. Hmm. Mehmet Akif Ersoy... ...Safaat'ta... ...Neyzen Tevfik'in... ...3400. ...tövbesinden istifası... ...münasebetiyle Derviş Ahmet ciğirini... ...yazıyor. Bir parçasını okuyalım... Evet, ...çok evet. güzel o. Bu gidiş hayır değil Ahmed'im. Dayan Ahmed'im, dikil Ahmed'im, aman Ahmed'im. Göreyim seni, dayan Ahmed'im, göreyim seni. Kuzum Mahmed'im, gireyim deme, mola istemem, vereyim deme. Asıl Ahmed'im, kasıl Ahmed'im. Bu geçit bela, asıl Ahmed'im. O ne batmalar, ne boğulmalar. Asılır boş, kasılır boş. Dedem en sonra dalar. Bari meyhaneye düştün be mübarek derviş. İçmeden geç ki desinler dede sultan ermiş. Hadi Ahmet hadi yavrum hadi son bir gayret. Lakin Ahmet bu ne gayret ne tahammül hayret. Evet bu da çok güzel. <gülüyor> Masal Osman da e, Neyzen içki içmeyi yasaklıyor. Güzel bu cümle sevdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Masal Osman geliyor ve yasaklıyorum diyor mu? İçmeye devam et dersen diyor hayati tehlike doğacak. Ve e, ileri derecede samimiyeler bu arada. O samimiyete dayanarak içki içmeyeceğine de her bir de ant içtiriyor. <gülüyor> Çok güzel. Aradan zaman geçince Mazhar Osman e, içki içerken rastlıyor. <gülüyor> Yakalıyor değil mi? Hani diyor sen ant içmiştin. Neyzen de diyor ki üstad biz fakir adamız. Bulunca içki içeriz, bulamayınca ant <gülüyor> içeriz. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Fahrettin Kerim e, bedeni yapısından ruh bünyesine kadar girift komplike ve yaratılıştır. Diyor. Evet. Ee, alkol amaları nöbet nöbet bu da yani acaba epilepsiyle mi bir bağlantısı var? Başlıyor bırakıyor. Diye düşündürtüyor. Ee, sonra bakıyor kiün başhekimliğini yapan Fahri Celal Göktulga var. Evet. Ki o Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsündeki doktoru muhtemelen eee olduğu tahmini. rivayet edilir. O da şöyle diyor onun hakkında. Onun kadar ahbabı çok olmadık insanlarla tanışan bir kimseyi tanımadım. Sanki mıknatıs gibiydi. Acayip maceralar, tuhaf vakalar, garip hadiseler onun etrafında döner. Hadiselere karışır, vakalara eşhas olur. Seyircilikten ziyade işlerin içinde bulunurdu bütün hüviyetiyle. Evet. Yani işte bu adamın enteresan yapısı doktorların da dikkatini çekmiş. Sonra Bakırköy'ün yine... Efsane doktorlarından Rahmi Duman e, diyor ki 20 yılla süren yakınlığımız oldu. Hep o konuştu. Yanlış anlaşılmasın. Bu süre içinde bir kez olsun önceden anlattıklarını tekrarlamadı. Her gelişinde yeni bir ufku bütün yıldızlarıyla önümüzde parıltıya boğuyordu. Şaşılacak şey doğrusu bitirilmemiş bir ilkokul öğrenimi üstüne nasıl koca bir kültür birikimi yüklenebilir? Son derece kıvrak zekası olduğunu hiç unutmadan söyleyeyim. 73 yıllık ömründe kendisine çok boş zaman ayırabilmiştir. İlim irfan sahipleriyle düşüp kalkmıştır. Hakikaten yani, etrafındaki e, insanlar önemli insanlar, e, gibi evet. değil. Gerçekten çok ünlü insanlarla, çok önemli edebiyat adamlarıyla bir arada. Cemil Meriç'in mesela onun ile ilgili olarak, ''Neyinden yıldız yıldız nameler, kaleminden şimşek şimşek mısralar dökülen bu coşkun sanat adamı neden edebiyatı fetheden bir şöhret olamadı?'' Kaderi ipek bir kumaş gibi işleyen büyük aksiyon adamları yanında... ...ruhu ipek bir kumaş gibi örselen, örseliğini veren faniler var. Gönülleri meçhulün ve erişilmezliğinin özlemiyle tutuşan... ...bu ezeli maluplar için dünyamız tahammül edilmez bir gurbettir. Neyze'nin hayatı akliyle, kovuşlarıyla ile meyhane masaları... ...cinnetle deha arasında mekik dokumakla geçti. Gelenekler onun serazat ruhunu çelik bir korse gibi sıkıyordu hayalinin geniş kanatları sokaktaki insanlar gibi yürümesine, günahlarıyla zaafları büyük ve bakir ruhların kanat çırptığı göklere yükselmesine engel oluyordu. Onda ne Fikret'in feragatkar ruhu, ne Akif'in karakter salabeti, ne Namık Kemal'in zorlu iradesi vardı. Evet, 1953 <gülüyor> yılında da kronik e, bronşite yakalanıyor Nezen Tevfik ve 3 ay hasta yattıktan sonra 28 Ocak 1953'te İstanbul'da vefat etti. E şimdi edin. bu adamların ikisi de yani Fikret Muallarda, Nezam Tevfik'te aslında alkol almasalardı. Yani alkol neye geliyordu bilmiyorum ama almasalardı çok başka insanlar olurlardı bir yandan hakikaten evet. e, sanat e, yaşamları da çok daha e, muhteşem olurdu ama bir yandan da bu insanlar bu insanlar olur muydu sorusunun cevabını evet. e, veremiyoruz. Veremiyoruz. O halde bir müzik arası verelim e, ve John Lennon'ın Müziğine Neyzen Tevfiğin sözleriyle Rehber grubundan dinleyelim bilir. Hakikat çıkmazı şu kahpe dünya Bu çok kısa yoldan dönenler bilir Bu yolun sırrıdır fırsatla sevda Tutuşup parlayıp sönen. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve ben Olayla Madde kullanımının, alkol kullanımının sanatsal yaratıcılık üzerindeki ve kişiler üzerindeki, yaratıcılar üzerindeki etkisini konuşuyoruz bugün. Son olarak da John Lennon'un Müziğine Nezen sözleriyle rehber grubundan dinledik. Bilir Rahatlı parçayı. Bir takım sorular var şimdi ortada. ...üretilen sanat eseri ne olursa olsun... değerim ...değiyor mu bu kadar acıya ve eziyete... ...çekilen bunca eziyete... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...ya da sana soruyorum... ...şimdi Timucuğum bunların hepsini... <gülüyor> ...psikoaktif madde olmasa... rak müzik olur muydu... ...eğer şart ise bizim eğlencemiz için... ...bir başkasının hayatının ziyan olması... ...caiz midir... <gülüyor> ...gibi sorular var... <gülüyor> evet. ...valla değinmez tabi o kadar acı ve eziyete... ...o bence sadece yanı sıra var... ...yani... E, bütün bunların bir takım şeyleri kolaylaştırdığını e, iddia etmek mümkün değil. Çünkü bilmiyoruz. Yani hakikaten bu iki büyük insan alkol almasalardı. Hakikaten pek çok e, büyük sanatçı e, o sırada işte çeşitli uyarıcılar ya da başka şeyler almıyor olsalardı ne olurduyu bilmiyoruz. Bir bu. İkincisi e, bir yandan da e, bunlar... Aralarında sağlam da kalabilmiş olabilenler. Çünkü birçokları da var ki o maddeleri kullandıkları için hakikaten ölüyorlar ya da hastalanıyorlar. Ağır hastalıklar geçiriyorlar ve yaratıcı olabilecekken de olamıyorlar. Yok Erken bir yaşta ölüyorlar evet. değil mi? Rak için şart mı? Değil esasında. Fakat tabii o, o müziğin ve onun esrikliğinin yarattığı bir şey içinde bu da mümkün hale, hale geliyor. geliyor. İnsanlar Erişilebilir, bir tabii, Yoksa hani Nobel almış o alkol bağımları var. Sinclair Lewis gibi Eugene O'Neill gibi William Faulkner gibi Ernest Hemingway ki onun başka bir hastalığı da var John Steinbeck gibi Ya da e, sorunlu bir şekilde Alkol kullanmış Tanesi Williams Robert Lowell ki O da aslında bipolar bozukluk hastası e, Gibi insanlar, var, insanlar var. var Bu <gülüyor> noktada şunu da sormak <gülüyor> istiyorum Sporda diyelim e, Spor söz konusu olduğunda Madde kullanımı kesinlikle yasak, kabul edilebilir bir şey değil. Ama sanatta bunlardan bahsediyoruz, eserlerini okuyoruz. Neden hoş görüyoruz sanatta biz bunu? <gülüyor> i̇şte o zaman da demiştim, hoş görmüyoruz aslında. Sadece kabul edilebilir kabul bir bakıyoruz. Yani hoş görülebilecek bir şey değil. Ama nedense bedensel rekabette, bedensel gücün karşılaştırıldığı durumda... E, ...alkol ve madde kullanıyor olmak ya da uyarıcı kullanıyor olmak... E, Hile yapmak olarak karşındakine aksızlık evet. olmuş oluyordu. Halbuki burada öyle olmuyor. Yani e, kendi başındasın. Belki de şunun için. Sonuçta bu insanı zarar da veren bir şey. Yani hani sporda bir anlık bir başarı başarının bununla elde edilmemiş olması gerekiyor. Ama bürü ömür boyu da süren bir şey. Hani bir anlık bir başarı değil sanatsal yaratıcılık ömür boyu süren bir şey. Çok insan var madde kullanımı olan. Ee, olmasalardı ne olurdu? Andy Warhol var. Mesela stimulan kullanıyor. Şimdilerde ilaç oldu atom oksiyetin. Onu kullanıyor. <gülüyor> İlginç olan Balzac mesela. Onun için kafein evet. kullanıyor Bir, diyorlar. <gülüyor> Kafeinman diyorlar. Değil mi? Evet, 48 saat durmadan yazı yazıyormuş. Peş peşe kahve içerik ama tabii o kadar mesela işte bur buradan bakabiliriz. 48 saat yazan ve Kafein kullanan birinin bedenine ne olur? Otonom sinir sistemi ne hale gelir? Evet mi? neler oluyor? Ee, yani sinirlilik. Sinirlilik oluyor, çarpıntı oluyor, huzursuzluk oluyor. Üzerler oluyor tabi. Baş ağrısı. Yemek korusu yanıyor, baş ağrıları oluyor, kasta yirmeleri oluyor. Ee, çok sık soluk alıp verdiği için kanındaki asit oranı düşüyor. Düşünce alkaloz dediğimiz bir hal olup baş dönmesi, mide bulantısı gibi şeyler oluyor falan. Ama sonunda da zaten adamın kalbi... ...kalbinin sol karıncığı büyüdüğü için... ...bir yetmezlik gelişiyor ve ölümü... ...kalp boyutlar. hastalığıyla ölüyor değil mi? Evet. Lewis evet. Carroll var. Tabii onu mutlaka ayrıca konuşalım. Lewis Carroll'ın hikayesi. Bunu da yazalım ee, bir kene. Alice e, in Wonderland. E, onun da mesela migreni var. E, muhtemelen... ...bunun için afyon kullanıyor. E, ve onun yarattığı... ...bir takım e, problemler yaşıyor. Truman Capote var... Çeşitli, Çeşitli madde. Bu madde kullanıyor, kullanıyor değil mi? Evet, Karaciğer yetmezinden ölüyor. Öldüğünde kanında çok sayıda madde var. Ee, ve tabii diğer cazcılar, sanatçılar Miles Davis. Mesela, Miles Davis'in Davis eroin kullanımını biliyoruz. Hikayesi. Evet yani. ki Miles Davis son dönemlerinde artık AIDS için kullanılan bir şey de kullanıyor azete denam ilacı da kullanıyor. Hatta acaba aids miydi? Aids ise bile muhtemelen eroin yani şırınga yoluyla, yoluyla alınmış olabilir. bir şey gibi de aklı getiriyor. O zaman bugünkü programımızı e, Miles Davis'le kapatalım evet, mı? Evet, kapatalım. Biraz da üzücü ama ne yapalım işte. Ee, ee, bu, kendi evet. düşen alamazsın <gülüyor> diyelim. Miles Davis kuantetten dinleyeceğiz biraz sonra ama önce sizlere bir dahaki programa kadar ben Şenalayla. Ben hoşça Hoşçakalın diyoruz ve e, Miles Davis kuantetten It Never Entered My Mind da dinliyoruz. <gülüyor>